Kaldı ki ilim talebesi bile olsa böyle müstakil hareket edemez. Ha Aynı görüşte olmayabilirsin, bunu dile getirmezsin. Yani farklı amel edebilirsin. Yani hocanın getirdiği delil e, seni ikna etmez. Namazınla ilgili, orucunla ilgili farklı amel edebilirsin. Ben Nas nasıl anılıyorsam böyle amel ediyorum. Ama bir başkasına bunu emredemezsin. İlim ehli olmadığın sürece. İlim ehli ol. Yani bizim çabamız hep bunun için zaten. Evet. Bak şu an mesela adın aşamalarıyla ilgili dersler yapıyoruz. Nasıl iştihad edilir? Meseleler nasıl incelenir? Niye biz bunu yapıyoruz? Kardeşler öğrensinler. Yani meselelere itiraz derken e, usulüyle edilsin. Yok efendim yani böyle e, işte ben bu nasıl böyle anlamıyorum deyip öbür nasıl ters düşmek gibi değil. Hevana göre işine geleni almak şeklinde değil. Bu bidat de ehlinin yaklaşımıdır. Şimdi Allah nerede? Bak Akidevi bir mesele. Bir daha Ne diyor? Her yerde. Her yerde diyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin ilmi ile her yerde olmasıyla ilgili nasları getiriyor değil mi? E buna karşılık arş, arşa istiba etmesi bu nasları iptal ediyorlar. Görmezden geliyorlar, teville ediyorlar. O da nas, bu da nas. Bir de bunlar ilim sahibi kimseler ha? Hadis cahil usulü, de değil. hadi hususunu bilen insan. Tabii, cahil de değil. Bak, alim olmasına rağmen bunlar bidatçiler. Naslardan işine geldiğini alıyor ya. E, nesh edilmiş bir nası getirebiliyor sana. He. Nesh edilmiş. Ama işine yarıyor ya, kendi görüşünü destekliyor ya. Nesh bir nası getiriyor. Misal veriyorum yani, bu böyle bir olay olduğundan değil. Mesela sudan dolaydır hadisi. Yani kişi eşiyle ilişkiye girdiği zaman boşanma olmazsa Gosül gerekmez diyebiliyor. E, sahabeden de var bu görüşte olan. Vardı. Nasıl ulaşmadığı kimseler. Nes'in ulaşmadığı kimseler. Ama bu nes... Yani mesele nes edilmiş. Sünnet yerleri birbirine kavuştuğu zaman gosül vacip olurdu. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisi ne yapacaksın? Hadise ters düştü. Öbürü nes' eden nas'a ters düşüyor. Öbürü bir diğeri tahsis girmiş umumla delil getiriyor. Mesela şu an, vaki olan şeyden bahsedelim. Üç mescit dışında itikafa girme meselesi. Allah Azze ve Celle ayetinde diyor, işte mescitlerde itikafa çekildiğiniz zaman, burada mescitler umumdir, hangi mescide girersin itikafa çekilebilirsin diyor. Ayet getiriyor. Biz diyoruz ki, bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da üç mescit diyor. Tavsis yani geriyeyim. hadis tahsis etmiş. Sen bu delili getirmene rağmen, bak bu delilden haberi olmayan mazurdur. Ama bu delili getirdin, sıhhatını ispatladın, ortaya koydun. Buna rağmen olur mu ayette böyle diyor deyip şey yapıyor. Bu bidatçının tavrı. Ayete dayanmıyor. Ayette geçelim. Yine vaki olan bir şey. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin ta, kafirlerin ta kendileridir. Yani Ayetin işte teknik açılımı, işte bunun bir e, haber ayet olması, hüküm ayeti olması için şu şartlar falan onlara girmedi. İbn-i Abbas radiyalarına Kur'an tecrümanı ve sahabe e, Kur'an ayetine bir tefsir yaptığı zaman bu merfu hadis hükmündedir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hükmündedir. Ta ki sahabe ihtilaf etmeni sürecek. Sahabenin ihtilafı yok. i̇bn Abbas'tan da saygı bir e, rivayet var. Diyor ki küfürdüğüne küfür. Küfrün altında bir küfürdür bu diyor. Yani küfürdür ama küfrün altında bir küfür yani kastı büyük günahtır nitekim İbn-i tefsirinde sayı-ı sinadla hiye kebira diyor yani o büyük günahtır diyor. küfrün altındaki küfürle kastettiğinin büyük günah olduğunu da açıklıyor şimdi bu sabit açık ortada adamın birisi dedi ki biliyorsunuz siz onu Allah'ın ayeti sahabenin sözüyle nasıl tahsis edilir Kardeşim sen Allah'ın ayetini sahabeden hem de Kur'an'ın tercümanı dediği Allah Resulü bir sahabeden daha mı iyi anlayacaksın? mı iyi bileceksin? Biz diyoruz ki ayet zaten haber ayet, Hüküm ayeti olanınız için yani hükme delalet edebilmesi için haklarında haber verilenlerle haklarında hükmedecek kimselerin durumunun tam intibak etmesi lazım. Temel mesele budur ayetle ilgili. İşte kafirler, fasıklar, zalimler üç aşama şey yapıyor i̇bn Abbas diyor ki, küfrün altında bir küfür, fıskın altında bir fısk, zulmün altında bir zulm. E sahabelerin de buna muhalefet eden yok. Anlaşılmaz gereken bu. Ama ısrarla olur mu ayet böyle diyor. Sen sahabeyi hiç etsaydın. Yani sen i̇bn Abbas'ın yaşadığı ortamda yaşasa, yani sahabenin aslında olsaydın, hangi tarafta olacaktın? Harcayan tarafında olacaktın. Bugün de biz diyoruz ki sen harcayan tarafındasın işte i̇bn Abbas gidip haricilerle konuşmadı mı? Onlar ayet getirmediler mi? i̇bn Abbas açıklamadı mı? Onlar da ayet getirdi. Onlar da Kur'an'ın savuncularıydı. Ehli Kur'an denilen kimselerdi o hariciler de. Evet. Şimdi Bidat-i'nin yaklaşımları hep böyle. E bu meselede de böyle. Şimdi Tevbe kapsı kapanıncaya kadar hicret devam eder diyorlar ben o hadisi böyle anlamıyorum. Nasıl anlıyorsun bunu? Nasıl anlıyorsun yani? İşte fetihten sonra ecret yoktur. E Yani nesih dese, nesih dese öbürü kıyamet gününe kadar diyor. Hangi nesih? Yani böyle bir şey yok. Ama dediğim gibi yani bir de Dehli kendi işlerine gelecek şekilde, hevalarına uyan şekilde naslardan cımbızlama yaparlar. Şimdi ilim ehli, yani ullem dediğimiz kimseler burada mesela ilim ehli varsa Naslar'ın anlaşılmasında mesela e, İshak bin Rahüye Raim olan söylediği gibi cemaat diyor kitap ve sünnetle amelede ilim ehlidir, alimlerdir. Onlarla beraber olan cemaattir, onlardan ayrılan cemaatten ayrılmıştır. Şimdi e, Selefin uygulaması da hep bu şekilde zaten. Yani i̇bn Abbas haricilere delil getirirken ne diyor? Bak diyor ilim sahipleri o tarafta. Sizin aranızda onlardan kimse yok. Sahabelerden kimse yok. İbn-i Mesud radiyalan mescitten kimselere ne diyor? Allah Resulü'nün sahabesi halen bolca aranızda mevcut diyor. Sizin aranızda bunlardan yok diyor. Yani bu ilim ehlinin... E, ...pozisyonu hep önceliklidir. Bu olayın başlangıcına baktığın zaman... ...Ebu Musel Eşar Radyalan... ...Mesci'de ilk gören bunları... ...ben diyor gördüm yadırgadığım bir durum gördüm ama... diyor, ...yine de diyor... ...daha iyi bilene danışayım diye... ...ey İbn Mesud sana geldim diyor. Ebu Musel Eşar yaşça... ...Ebu İbn Mesud'un da büyük... ...ve alim sahabelerden. Fakat onun ilmini takdir ediyor. Yani hem kendisi alim... ...İbn Mesud... ...yaşça da kendisinden küçük... Fakat onun ilmini takdir ediyor. Çünkü İbn-i Mesud hem anlayış bakımından hem e, ilimde iştigali bakımından kendisinden önceliği var. Yine de diyor sana danışmadan müdahale etmeyin istedim diyor. Geliyor bakıyorlar İbn-i Mesud gereken açıklamayı orada yapıyor ve onlara durumlarını bildiriyor. Ve bunların hangisi sınıfta yer alıyor? Laf mı? Harcayla. Yani nehrevan olay oluyor. Hepsi diyor Harcay'ın safında sahabelere karşı savaştılar diyor. Basit bir meselede. Yani bizim yaptığımızda ne var? Gelip bunu mesutluyorlardı. Bizim niyetimiz vallahi hayırdan başkası değil. Yani biz Allah'ı zikrediyoruz ve zikredişlerimizi sayıyoruz. Ne var bunda? Bak bidatin şifresi buradadır. Yani batıl işlendiği zaman, ilim ehli buna karşı çıktığı zaman adam buna süslemeye çalışıyor. Ha itiraf etse özür dileriz yani Allah'tan bağışlanma dileriz, biz yanlış yapmışız Hatamızı anladık. Böyle diyen sahabeler var. Tabi'in var. Yanlışlarından bu şekilde dönen. Ama bunlar öyle yapmadılar. Ne yaptılar? Yaptıklarını temize çektiler. i̇bn Mesud onlardan yüz çevirdi gitti. Onlar da gittiler. Harcayın safında sahabeye karşı savaştılar. Yani bu şeytanın yolu derken kastımız bu. Yani şeytan ne yaptı? Yaptığı işten dolayı özür dilemedi. Hayır diyor ben daha hayırlıyım. O topraktan ben ateşten yaratıldım dedi. Yaptığı işi temize çekti. Kibir. Hakkı kabul etmedi yani. İbn-i hadisin revisi, kibir hakkındaki hadisin, kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Büyük bir tehdit içinde. Ve korkuyorlar. E Allah'ın yani bu hangimizde yok ki? Yani bizim işte güzel elbise giymek, yani üstün gözükmek, bu gibi duygularımız var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o değil diyor. Kibir, e, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Hakkı kabul etmemek, hakkın kendisini kabul etmemek. İnsanları küçümsemek, o ilmi ulaştıran, sana hakkı ulaştıran kimseleri küçümsemektir. Hak, kendine ulaştıran kimseler sebebiyle küçülmez. Reddi gerekmez. Mesela sana Senden yaşça küçük veya senin değer vermediğin, hoş görmediğin, işte üslubu bozuk, işte bana kötü sözler söyleyen birisi, bana söyleyen birisi dediğin birisi, kavga ettiğin birisi sana hakkı söyledi. Onu o söyledi diye hakkı reddetme lüksün yok. Bu bir. İşte hakkı kabul etmemek ve insanlar küçümsenek bunu bir yerde zikretmesinin hikmeti burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İsterse bidat ehli birisi söylesin sana hakkı. Hakkı reddedemez. Bir de bir daha elini reddet. Hangi şeytandan gelmesin. Yani. Bunun manası tabii gidip şeytandan ilim talep etmek demek de değil. Yani bu diller tutuyor. İşte hak şeytandan bile gelse e, reddedemezsin diye. daha de elinin derslerine gidiyorlar. Bunu mesela payanda ediyorlar. Bak bu da bidatçi bir yaklaşım. Yeni bir şey. Diğer denemez. naslarla beraber değerlendirsen de. Yani. Allah Resulü'ye saklamış. Ne diyor? İlim büyüklerinizden geldiği sürece hayır üzerindesiniz. Küçüklerinizden geldiği zaman ise şer size e, sirayet etmiştir. Yani küçükler burada mesela İbnü Mübarek diyor ki ve daha başka alimler küçüklerle kasıtlıla bir delildir. Rüyayı yani, bir O biraz daha farklı. Yani o din ve dünya hepsini ilgilendiren mesela rüyada. Şimdi buradaki delil nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadis bunu açıklıyor. Ben kıyamet gününün önünde kılıçla gönderildim. Zillet ve küçüklük, sıgar küçüklük. Bu hadiste geçen sıgar küçüklük. Benim emrime muhalefet edenlere yazıldı. Her kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır. Hadis bu şekilde. Sıgar yani küçüklük benim emrime muhalefet edenlere yazıldı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İsterse şu kocaman olsun, mesele değil. Küçüklük Allah Resulü'ne muhalefettir. Bidat ehlinin işidir yani. Onların e, sıfatıdır küçüklük. İlim küçüklerinizden geldiği zaman, yani Allah Resulü'ne muhalefet edenlerden geldiği zaman. Bunu yine başka bir hadislerden destekliyor. Yani mana birbirini destekliyor. Nedir o? İlm i Vesul Radyoland'dan emri maruf nehyanın münkerle ilgili hadiste nasıl geçiyor? Her peygamberin seçkin havaları vardı, vardır. Bunlar ona davetinde destek olurlar, şöyle böyle hayırlı destekler. Bunların arkasından öyle nesiller gelir ki emrolunmadıkları şeyleri yapan ve yapmadıkları şeyleri söyleyen emreden kimseler olurlar. Artık her kim bunlara eliyle karşı çıkarsa mümindir, diliyle karşı çıkarsa mümindir ya kalbiyle karşı çıkarsa mümindir. Bunların öteharclatanes kadar iman yoktur diyor. Şimdi bu. Umumi olarak hep emri muahh'nın yanının kerede getirildiği için kimlere karşı çıkılacak bu kısım ihmal ediliyor, atlanıyor hep. Şimdi kötüle elle karşı çıkmak, dille karşı çıkmak, kalbe karşı çıkmak hep buraya odaklanıyor insanlar. Başı var. Ne diyor? Emrolunmadıkları şeyleri yapan, yani bidat çıkaran. olmadı Allah'ın emretmedi, Resul'ün emretmedi şeyleri yapan kimse. Demek ki buna karşı çıkacağız. Bidate enle karşı çıkacağız. Ve yapmadıkları şeyi söyleyen İlimleriyle amel etmeyen, kendi söyledikleri şeylere kendileri muhalefet eden, işin edebiyatını yapan, amelde bunu yansıtmayan kimseler. Bunlara demek ki dille karşı çıkmak gerekiyor. Elle karşı çıkmak gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorsa, bunlara gücün yetmiyorsa kalben buz etmek gerekiyor. Emrolumadıkları şeyleri yapanlar. bidat çıkaranlar. Yapmadıkları şeyleri söyleyenler. İşin edebiyatını yapanlar, amel etmeyenler yani. Karşı çıkılması gereken bunlar. Küçüklük nerede? Bunlarda. Karşı çıkılması gereken münkerdiler nerede? bunlarda demek. Şimdi ilim böylelerinden gelince, yani işin edebiyatını yapanlardan, onunla amel etmeyenlerden gelince, doğal sonucu olarak bunlardan bilatler sadır olur. Bunları hatip olarak görmeye başlarsın. Hatta ilim ehli gibi çeşitli ortamlarda konuşurlar fakat vasfıları şundan öteye gitmez. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurduğu gibi Allah ilmi insanlardan çekip almak suretiyle kaldırmaz. Nasıl kaldırır? O ilmin taşıyıcıları olan alimlerin canlarını almak suretiyle. Kitaplar duruyor mu? Duruyor. Kitaplar duruyor. Kitaplarda bir sorun yok. Ama ilim kalkmış. Niye kalkmış? Çünkü alimlerin canları alınmış. Yani ilim kitaplarda taşınıyor demek ki. Alimlerle taşınıyor. Ondan sonra ne yaparlar? İnsanlar cahilleri önder edinirler ve bunlar reyleriyle fetva verirler. Görüşleriyle fetva verirler. Kimler veriyor bu görüşleriyle? Cahiller veriyor. Alimler verse mesele kalmayacak. Bu görüşlerinde hocam delil getirerek ama değil mi? Yani hadis getiriyor ama hevasını koyuyor ortaya. E tabii şimdi delil şimdi üzere getiriyor bunu da. Yani şimdi... Ama hevas hevasıyla... Meselenin, mesela az önce işin başında açıkladık değil mi? Mesela e, Allah her yedirdir sözü, nas mı, görüş mü? Görüş. Görüş. Ama ayekten hareketle değil mi? Ayaktan Yerde de, de Allah'tır, gökte de Allah'tır. He. Şimdi ölülerden medet istemek, görüş müdür, nas mıdır? Ölülerden medet istemek görüştür, nas değildir. Ama nas getiriyorlar değil nas mi? Getiriyorlar. Hadis getiriyorlar bu konuda tesbih etmeye herkese. Yani hadis var mı var? Sayı hadis var mı var? Say hadis de var. Ama tevîle edilmiş. üstlerine eklenmiş. E, bu adam hadisle amel ediyor diyebilir misin? Değil. Bu adam görüşle amel ediyor. Görüşle. Hakkı e, batılı hak suretine getiriyor. Evet. Şimdi e, nasıl söyleyeyim? Yani kılıf, üstüne bir kılıf. kılıf. Şimdi Ahmet bin Hamdülraymullah e, bu halikul Kur'an fitnesinde Mihmetten geçtiği dönemlerde İbne bir duat ne yapıyor? İşte sorgularken işte sen diyor Allah'ın kelamı hakkında ne şey? Estağfurullah Kur'an hakkında ne diyorsun diyor? Allah Allah'ın kelamıdır diyor. Mahluk değildir diyor. Allah'ın sıfatlarından soruyorlar ne diyorsun? İşte Şura 11. ayetini söylüyor. Onun misli gibisi yoktur. O iştendir, görenir Semih'in Basir. Birisi fısıldıyor diyor ki, bu diyor yani Semih derken kulakla iştir, Basir derken gözle görür. Yani bu teçhizim değil mi? Yani Allah'a cisim isnat etmek değil midir diyor İbn-i da. Tekrar soruyor. Yani Allah kulakla mı görür? olarak gözlem, gözlem görür, kulaklamı iştir. Yani organ nispeti var mıdır gibisinden soruyor. Ben diyor sadece ayeti söylüyorum, üstüne bir şey eklemiyorum diyor Rahmet Münafeli. Evet. el Sünnet'in tavrı bu. Hadisi söylüyorum, ayet söylüyorum, bir şey eklemiyorum. Bidat ehli bir şeyi eklemese sorun olmayacak. Diyecek ki mesela, daha ehli gelip bize diyecek ki mesela Allah işte sizinle beraberdir. Nerede olsan sizinle beraberdir. Bak nasıl diyor değil mi? Sadece bunu söyleseler hiçbir mesele olmayacak. Zaten biz Allah'ın kitabında okuyoruz bunu. Ama böyle demiyor. Bu Allah her yerdedir demektir diyor. Ama sadece bu nasılla gelse deriz ki evet Allah nerede olsak bizimle beraberdir. Fakat o yedi kat evet. semanın üzerinde arşın üzerindedir. Er-Rahman, Allel Arşisteva. Biz bu ayeti bu ayette de iman ederek ele alıyoruz bunun gibi. Diğer bütün naslarda da böyle. Fetihten sonra hicret yoktur. Diğer nas ne diyor? tebe kapısı kapanıncaya kadar hicret devam eder. Cihad devam ettiği sürece hicret devam eder. Bu nasları beraber anlamak zorundayız. Birisini mi reddettiğini hadise ters düşmüş oluyorsun. Bunu kim yapıyor? Yani hiçbir ilim ehli, bak İlim ehlinden hiç kimse cihada şey e, fethi, e, hicret artık bitmiştir. fetihten sonra artık hicret yok. Böyle bir diyen ilim ehli var mı? Yok. İlim ehli de yok. Ve belki o olsa nasıl ters düşmüş olacak. Bidat ehli olacaktı o yani. Diğer bir nasıl reddettiği için bidat ehli olacaktı. Böyle bir ilim ehli olsaydı bile. E bunu bir de cahiller yapınca düşünün siz bunu. Onlar reylerle verirler hem kendilerini hem de insanlar saptırırlar diyor. Bunların Hatip, dinlenen, başkaları tarafından dinlenen pozisyona gelmesi ümmet içerisinde fitnenin başlangıcı haline geliyor. İlmin vasfı Allah korkusudur. Yani Allah, Allah'tan ancak alimler korkar buyuruyor. Yani alimlerin korkması gerekir. Neyde korkacak? Allah'ın dinine şahitlikte korkacak. Bunun gereklerine göre hareket etmekte korkacak. Sen zaten ilim ehlini, başvuracağın ilim ehlini tercih ederken bu şartları gözeterek başvuruyorsun değil mi? Yani benim dinime Allah'tan korkarak şahitlik et Ki ben onun haline bakarım, kalbini bilemem. Kalbinde Allah korktuğu ne kadardır, nereden bileyim? İnsanlar bilemez bunu. Ama bakarsın kendisi söyledikleriyle amel ediyor mu? Dinden şahitlik ettiği dine kendisi uyuyor mu, amel ediyor mu bunlarla? Bunlarla amel ediyorsa bu zahiren bir güven. İhsas ettirir, hissettirir. Fakat bu manas şu demek değildir. Madem bu Allah'tan korkan o halde masumdur. Böyle bir şeye de çıkamıyorsun. O halde ne yapacaksın? Nasıl mı söylüyor? Tamam, nasıl söylüyorsa ondan alim olmaz hasebiyle. O nasılsa ekleme yapma. Yani görüşünü ondan istinbat edilen hükmü çıkarma konusunda da ondan alırız. Nasıl e, ters düşmeyi sürece. Onu araştırırsın araştırırsın. Böyle bir şeyin var. yani Kur'an'dan diyor bakarsın Kur'an'a. İşte falanca kitaptan diyor bakarsın. Güvenmiyorsan bakarsın. Ama güveniyorsan buna gerek yok. Size bir fasık haber getirdiği zaman onu bile reddedemiyorsun ya. Araştırıyorsun fasık haberini. Alimi o konuda görmüyorsun. Fasık bir alim değilse buna gerek yok. Yani adil bir alimse buna gerek yok. Yani o araştırmana bile gerekir yok. O bu konuda güvenilirdir. Ta ki başka bir alim başka bir güvenilir alim. Veya güvenilir olmayan bir alim. Güvenilir olmayanları şey yapmazsın zaten. Yani ona müracaat etmezsin. O yasaklanmış bir şeydir. Yani e, az önce aktardım sadistleri dolayı. Kendisi hadislere muhalefet eden birisi ise yani e, söylemediği şeyleri yapan, söylediği şeylere muhalefet eden, onunla amel etmeyen birisi ise ona zaten müracaat etmez. Başka bir güvenilir alim. Bu alimin getirdiği şeye görüşü aksini söylüyor. Bak, ilim ehliyle irtibat derken bu. Baktın, o zaman nasıl dönüyorsun. Nas hangisini destekliyor? Nas'ta hangisi doğru? Alimlere muhatap olanlar böyle bir e, şeyi var, mesuliyeti var. Böyle bir durumu ortaya çıkmazsa e, güvenliğini alimin görüşüyle hareket edersin. Yani Nas'tan istimbatıyla. Bu da umumi meselelerde. Ya, yoksa benim namazıma alim karışmaz. Karışamaz yani. Ben Nas'ı okumuşum, Bukhari'yi okumuşum, Müslim'i okumuşum. İşte ellerini kaldır diyor şurada. Alim de diyor ki orada kaldırma fitne olur. Böyle bir şeylerse görüşün senin olsun ben hadisleme ederim diyoruz. O iki alimiz arasındaki şeyi nasıl ayıracak hocam? Hani, Hangisinin nasıl daha doğruysa mesela o da bir şimdi şey delillerine delillerini incelersin o zaman. He. Mesela e, bu alim ne dedi? İşte bu hadis şuna delalet ediyor. Öbür halinde geldi dedi ki misal olarak söylüyorum. Hayır. Ona davet etmez. Bu konuda icma vardır. Yani bütün ümmet icmayı nakleder. Şu hususun böyle olması gerektiğinde icma etmiştir. Se Selefin uygulaması bu yöndedir. Yani delille gelir. Olabilir bunlar. Çünkü bu alimde hata edebilir sonuçta. Buna aktarırsın. He, ya hatasında ısrar eder. Yanlış yapar. Veyahut da hakka döner. Yanlış yaptı diye de bir anda çarpmazsın yani orada. Onun deliliğini görmedikçe. Çünkü bir alimin görüşünü değiştirmesi zordur. Neden? Çünkü o görüş belli bir istimbat sürecinden geçerek, belli bir iştah sürecinden geçerek elde edilmiş bir görüştür. Sen bu alimin o görüşü, karşı taraftan gelen alimin görüşünü neden reddettiğini bilemezsin. Bilemeyebilirsin. Ama sen ikna alıyorsun ki öbür taraftan getiren alimi. Görüşü daha isabetli gözüküyor sana. Sen bunu amel et. Ama bu alimi terk etme. Ta ki açıkça bir heva olmadıkça, Açıkça işte hadisi, <gülüyor> ayeti reddetmesi, icmaya açıkça ters düşmesi gibi durumlar olmadıkça. Mesela keşi kabul eder hakkı ama onunla amel etmez. Tamam bu doğru söylüyor. Ama olmaz yani. Bu zaman buna uygun değil diyor. var yani. Evet. Hakkı kabul ediyor. <gülüyor> Doğrusu o da diyor işte. Yani icma vardır dediğiniz alimin görüşünün altında diğer alim hata da etmiş olsa yine ona rağmen onu da terk etmediyorsunuz. Tabii alim böyle e, alen terk edilmez. Mesela hangi alim vardır ki hata etmezsin? Ee, görüşünü ısrar dönmediği zaman ya gerçi onu anlamayamaz onun. Avam anlayamaz. Onu anlayamaz. Anlamanla bağlı bu mesele. Bundan dolayı sen mesul olmazsın. Onu diyorum yani. Hmm. Senin anlayamadığın. Şimdi böyle böyle kumandanlar gelmeseydi işte eee falanca alim böyle böyle böyle demiş bu hadis hakkında. Diğer alim Hataytin düşünüyor. Ona yüz çeviriyor. Ben daha net bir örnek vereyim. Yani daha yaşanan bir örnek göreyim. Bizim bu oruç meselesi, iftar meselesi bugün yeryüzündeki İlim ehli arasında, el-Usunnet ilim ehli arasında farklı görüşlerin, farklı tavırların, hareketlerin olduğu bir e, mesele. Mesela bazı alimler diyor ki, işte güneş mesela tepenin arkasında kayboldu, yakın tepenin falan. Buna itibar edilmez diyor. Böyle diyen alimler. Nasıl batacak başka? İşte bak bunu biz diyoruz şimdi. Onun delili yok. Ama alim. Adam menheci, ehl-i vel üzerine yani selefin menhecini gözeten bir alim, selefi bir alim Bu mesele de böyle. Veya cem edilmez namazlar doğru değil diyor. Yani yasaklık mı getiriyor? Edilmez ya edilmez. Yasaklık getirin de var. İbn-i Teymiye bunlardan birisi mesela biz İmir Tehmiye'yi çöpe mi atacağız? Bidat eldir mi diyeceğiz? Alakası yok. Onlar farklı şeyleri değerlendiriyor. Kendisine göre işte nas sabit olmuyor veya tercih edilmiyor o nas. İşte Cumhurun kavli falan filan. Çeşitli etkenleri, sebepleri olabiliyor bunun. Mesela ben bu konularda Risale yazıyorum. ilmi Risaleler yazıyorum mesela. Gruba'da bir sürü Risale gönderdim bu meseleyle ilgili. Ne için? Naslara dönmek için. Alimlerin ihtilaf ettiği meseleleri naslara döndürmek için. İhtilaf olacak, var. Alimler hep ihtilaf etmeye devam edecekler. Şimdi, dört sefer içki içen kimse, beşinci sefer getirildiğinde ne olur? Dördüncü seferde de öldürün diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi alimler diyor ki, e, fetva verenler var, öldürülmez. Mesela Şeyh Muhbil öldürülmeyeceği görüşündeydi. Ama ben Şeyh Muhbil'in delillerini incelemişim değil mi o risalede. Şeyh Muhbil'in dayandığı delilin, onun söylediği gibi olmadığını, hata olduğunu. Buna rağmen birisi Şeyh Muhbil mi bilir, sen mi bilirsin derse bana ne olur? Taklitçi olur. Yani bu kişilerle değil, kardeşim Şeyh Muhbil Bukhari'ye atfetmiş, Bukhari'de rivayet öyle değil. İki sever, bir sever getirilen bir adam hakkında uygulanan hüküm var orada. Dört sefer getirilen değil. Tek bir dayanağı, yani dört sefer de getirirse öldürülmez diyenin dayanağında ne olduğunu, bunun e, isnadının zayıf olduğunu, şaz olduğunu, e, sahih yollara muhalif olduğunu ben o çalışmada ortaya koymuş. Buna rağmen getirirse, o alim binatçı olmaz ama onu taklit eden sıkıntılı bir duruma düşer. Bu nasıl ulaştıktan sonra, yoksa onun ilmine yanında okumaya devam etmiştir. Bu naslar ulaşmamıştır, vecihler anlatılmamıştır. O mesul değil. Ama ulaştı, ulaşmasına rağmen böyle hareket ediyor. Burası farklı bir mevzu. Bu sebeple biz mesela e, hata eden, nasa ters düşen bir sürü alim biliyoruz ama bunları bir kenara atmıyoruz. İlminden istifade etmeye devam ediyoruz. Bidatçı olduğuna hükmetmiyoruz. Neden? Çünkü bunlara bu naslar ulaşmadı, bu vecihler ulaşmadı, biz ulaştıramadık. Ulaştırma imkanımız olmayanlar var. Mesele nasılsa muhatap olma meselesi. Yani nasıl muhatap oldun buna karşı kişinin tavrı nedir? Yani ilim ehli işte secdelerde el kaldırma veya parmak hareket işaret ederken tarihatta. hareket ettirme veya sabit tutma. Şeyh Muhbe sabit tutma görüşünde bunu savunuyor. Hareket ettirmeye şaz diyor. Biz de bunun şaz olamayacağını açıklıyoruz. Elbani şaz değil diyor mesela. Şaz denemez buna diyor. Misal, hadi bana itibar etmezlerse o da söylüyor. Elbani buna şaz denemez diyor. Böyle açık bu böyle açık oluyor. Biz hadis usulüne getiriyoruz şimdi. Elbani ile muhbil ihtilaf etmiş. Biz bu meseleyi asla döndürüyoruz. Asıl nedir? Şaz diyebilmem için ne lazım? İşte İbn-i hadisin sayı olarak gelmesi lazım. Hareket ettirmez lafzıyla gelenin. Hareket ettirmezdi. Sayı olarak gelseydi evet şaz diyebilirdi. Ama işaret ederdi sözü. Diğer ravi tarafından hareket ettirirdi şekline geliyorsa işaret ve hareket birbirine zıt değil. Ama hareket ettirmezdi lafzıyla gelseydi o zaman şazlıktan bahsedelim. Birisi hareket ettirmezdi diyor, biri hareket ettirirdi diyor derdi. O zaman şazı ve mahfuzu tercih etmen e, gerekirdi. Şimdi ikisi de ilim ehli. İkisi de sünnet ilmi ehli. Birini bir tarafa atamıyorsun bu sürekli. Ama böyle yorumlamış. Bakış açısı bu. İşaret ettirmeyi, hareket ettirmeyi muhalif görüyor mesela şeyden. Anlayış farkı. Hocam mesela hadislerde mesela e, hadisin kaslı o değil. Ama sen kendi kafana göre hani bir şey çıkarıyorsun ya istimbat çıkarıyorsun ya. Burada da müteşabiyen ve tabi olmak oluyor. Hadiste de olur mu bu müteşabihlik? Hadiste müteşabihlik tabii ki olur. Yani ayette de, hadiste de olur. Mesela müteşabihlik olur. demek şu demek. Birinci açısı neskedilmiş bir e, ayet veya hadisi delil getirmek müteşabihli tabi olmaktır. Neskedilmiş olanı. İkinci açısı tahkid edilmiş. Yani belli şarta, belli kayda bağlanmış şeyi mutlak olarak, yani hiç kayda bağlanmamış, şarta bağlanmamış gibi umum getirmek Böyle. Veya tahsis girmiş bir nasısı umum haliyle delil getirmek bunlar müteşabiye tabi olmaktır. Diğer bir açısı birden fazla ihtimale muhtemel olup yani bir kelime birden fazla e, mana içeriyor. Bunun için e, akide kitabında da altın kaydelerde de açıklama e, koymuştum. Mücmel bir mi? nas ya zahirdir evet. ya mücmeldir ya tevakkuf edilmesi gerekir. Yani ya nas'tır, ya zahirdir, evet. ya mücmelidir. Nas ne demek? Yani başka bir şekilde anlaşılmaya ihtimali olmayan, tek bir manaya devlet eden şeydir evet. nas. Burada herkes buna uymaz zorunda. Zahir nedir? Zahir birden fazla manaya muhtemel olup kuvvetli olan mananın tayin edildiği, naslarda tayin edildiği şeydir. Sen o zahire uyarsın, nasların gösterdiği zahire uyarsın, zahir olmayan manalardan uzak durursun. Bu uzak durulması gereken manalara uyan müteşabiye tabi olmuş olur. Yani zahir mana var, bir de talih manalar var. Zahir dururken delil olmaksızın talih manaya gitmek müteşabiye tabi Bu olmadır. hadis, mesela artık icret yoktur hadisi. Burada müteşabiye tabi olmak olur mu? Hani, e, tabii ki. Bunu delil getirmek müteşabiye... E, tabii ki. Bu müteşabiye tabi olmaz O zaman has olan bir hadis olduğu için o, o, o güne... Yani... Şimdi Mekke'nin fethi Şimdi Mekke'nin fethinin başka detayları var. Yani Mekke fethi olayını, yani oradaki hicret bitmiştir sözünün başka detaylar var. İcail ne bunu? Şimdi Enfal suresi yazdım o gün? Yani Enfal suresinde 72. ayette, 74. ayette anlatılan durum bunlardan sadece bir tanesi. O da nedir? Mesela Mekkel müşrikler Oradayken Allah Resulü ve müminler hicret ettiği zaman müşriklerin arasında yaşayan iman edenler vardı. Onlar mazeretsiz olarak hicret etmediği için veya kendilerince mazeretleri vardı. İşte ben Kabe bakıcılığını üstleniyorum burada hayır yapacağım diyen vardı Abbas bin Abdülmuttalip gibi. Yaptığı şeyi tevil ediyordu yani. Allah Azze ve Celle bir hüküm indirerek bunlarla bunların arasında akrabalık da olsa birbirlerine varis olamıyorlardı. Yani alakalarını koparmış Allah Azze ve Celle. O iman etmiş ama hicret etmemiş. Bunlarla sizin aranızda velayet falan yoktur. Yani mesela kız hicret etmiş iman edenlerle beraber, babası hicret etmemiş. Bunun üzerinde velayeti yok. Bu hükmün kalktı. Oradakilerin hepsinin imkan buldukça hicret etmesi gerekiyordu. Şimdi Mekke fethedildi ne oldu? İslam devleti oldu. Artık bu kalktı. Ayet ve hadis bunu ifade ediyor. Yani artık hicret yok. Artık mektepler buna e, çalışmasın. Bir olay üzerine gerçekleşiyor. E tabii. Yani bu, bu hadis. Mahsus bir olay hakkında. İşte bir kişi bunu işte bundan sonra hicret yoktur'a getirirse bu müteşabbihe aynı e, uyan biri olur yani müteşabbi bir şekilde Şimdi uyur. aynı hadis içerisinde ne diyor? Aynı hadis içerisinde fetihten sonra hicret yoktur. Ancak cihat ve niyet vardır diyor. Ne demek bu? Demek ki Cihat ve niyet vardır. Artık icat yoktur. Cihat ve niyet vardır. Şimdi Mekke'deki adam yani yerinde kalsın artık Medine'ye icat etmesine gerek yok. Ama cihada çağırıl zaman gelecek. Evet. Yani İslam hükümleri artık onu bağlıyor. Velayet hükümleri artık aralarında cari. Diğer bütün hükümler artık geçerli. Bir tek artık onların Medine'ye gelme zorunluluğu kalktı. Evet. Niye? İslam devleti oldu çünkü. Cihada çağırdığınızda da gelin. Cihad olduğu zaman da bunlar katılmak zorunda. Yani hicretle e, kast edilen manaların hepsi devam ediyor. Bir tek e, nakil, intikal e, Mekkelilerde sağlıklı olmuş oluyor. Başka yerler için de bir söz konusu olabilir. Yani başka bir yer fethedilir. İslam devleti olur. İlim ehli orada konaklar. Yani ilim ortamları oluşur. Bunların işte mesela Şam'da bulunanın Medine'ye hicret etmesi gerekmez artık. E var orada ilim ekstra bir ilim talebi için olur. O ayrı mesele. Ama bu vücut kalkmıştır. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü yetişmiş sahabelerini farklı beldelere, Irak'a, Kufe'ye, Yemen'e, şuraya, buraya gönderdi. Bunlar oralarda ilim merkezleri oluşturdu. İşini bitiren geri döndü. Yani vazifesini tamamlayan geri döndü. Bir müddet Yemen'de kaldı Muaz Bin Cebeli Radya'nın. Ömer zamanlarında da geri döndü. Yani bunun bu şeyi yani hicretin manası o zaman böyle şimdi başka bir açısı daha var o zamanlar Allah Resulü hayattayken vafit olarak fert dediğimiz heyetler Allah heyeti, gününe, gününe geliyor Allah Resulüne Mesela abdul kaysa heyeti 15 günlüğe 20 günlüğe geliyor Allah Resulü'nün yanında dinini öğreniyor ve geri dönüyor bunlar hangi pozisyonda geliyor hicret eden pozisyonda değil dinini öğrenip orada bunları aktarmak ilmi aktarmak amacıyla e, gidip gelen böyle heyetler vardı. Heyet olarak geliyor ve geri dönüyor beldesinde. Yani İslam e, hükümünün altına girmiş yerlerde e, dinlerini tebliğ ediyorlar, öğrendiklerini tebliğ ediyorlardı. Şimdi kıyamet gününe kadar devam edecek olan ancak cihat ve niyet vardır. E sen cihat olarak bak o zaman bu meseleye. Mesela cihattan geri kaldığı için kab Malik ve beraberindekilerine tavır konmuştur. Cihat. Cihat, bugün silahlı cihat var mı? Halifemiz yok. Yani talep cihadımız yok. Anca savunma cihatının olduğu bölgeler söz konusudur. Şu an cihat ilim cihadı. Niye? Yani talep cihadının olabilmesi için de zaten e, sahih ilmin ayağa kaldırılması lazım. Sahih imanın ona bağlı salih ameli olabilmesi ilme bağlıdır. Sahih bir ilme bağlıdır. İlimle cihat ve bu sayih ilmin karşısında bugün münafıkları görürüz. Şeytanın sözcüsü olan, Şeytanın ayrı birer temsilcileri haline gelmiş çeşitli nifak gruplarından münafıkları görürüz. Bir daha münafıklara katılır bu manada. Onların dilleri olmuşlardır. Kimisi deist, Deizim şey şeyi gündeme geldi mesela. Her türlü sapıklı e, temsilcileri var. Burada cihadı ayağa kaldırmak lazım. Ve dinde bir kural vardır. Cihat nerede kuvvetliyse Müslümanların oraya katılması, ona destek vermesi gerekir. Cihat nerede kuvvetliyse. Şimdi Türkiye'de bir cihat var. Hep bütün İslam ülkelerinde olduğu gibi. ilmi manındaki cihattan bahsediyorum. Ve sen buraya maddi manevi katkı sağlamak zorundasın maddi manevi katkı sağlamak zorundasın. Burada ortam oluşacak. İnsanlar ilim üzere yetişecek. Ee, basılı ve görsel olarak e, malzemelerin hazırlanıp sunulması, malzemelerin konulması, ortaya konulması, insanlara ulaştırılması böyle bir cihadın içerisinde kardeşlerin olması lazım. Birisi Adana'da, birisi İzmir'de, birisi şurada, birisi Van'da, birisi burada. Güç birliğimiz yok. Şu ortamda senin mesela öyle bir şeyin olmalı ki bir genç 15-20 yaşlar arasında dinli öğrenip güzelce e, davetçi olabileceği, yani ilmin ve menhecin adamı olabileceği şekilde yetişmesi için buraya gelecek belki bir sene kalacak, onun yaşlısı sağlanacak, eğitim için e, gereken şeyler yapılacak, e, Müslümanların bir arada olması lazım bir arada olmaları lazım. Buna maddi manevi katkının olması lazım. İşte kitaplar, şunlar bunlar. Artı bunlar da geç ferdi olarak kendimizin kendimizi koruması, muhafaza etmesi, devam etmesi, zikir, cemaate bağlılık. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin cemaate lütfettiği bereketle senin ferdi olarak sağda solda yaptığın kesinlikle bir değil. Kontrollü olarak ilim ehliyle Kontrollü olarak. İlmehli de bir kontrol içerisinde haliyle. İlmehli de yani kendi kafasına göre başıboş konuşamayacak. Burada herkes kitabı okuyor, sünneti okuyor. Usulü öğreniyor yani. Evet. İlmehli de böyle rahat konuşamaz değil mi? Evet. Yani ne söylüyorsa uygun hareket etmesi lazım. Evet. Usul koyuyorsa o usule uygun hareket etmesi lazım. O usulü öğretmesi demek o ilmin ehlinin samiyetini gösterir bir yerde yoksa çokları var işte Kur'an-ı Sünnet'e siz mücdehit misiniz de kitap okuyorsunuz Sünnet okuyorsunuz hadis kitap okuyorsunuz diyenler var bu belli ki e, avlamak istiyor bunun amaçları başka yani Buhari müslüh okuma diyen bir kimse veya usul öğretmeyip de e, kendi kafasına göre işte ilim ehlinde, dinde belli bir yeri var ilim ehli ne diyorsa o bunu dayatan bir kimse ise, bu samiyetsizlikten kaynaklanır. Ama ben burada usulü öğretiyorum aslında Siz de illim olun. Bunun için çabalıyorum. Siz de öğrenin. Siz de görüş sahibi olun. Yoksa bu olmadan, işte ben bu görüşte değilim. Böyle bir şeyin yok. Aleykümselam. Evet. Aleykümselam. Selam. Aleykümselam. Yani bunlar zincirleme olarak bir bütün. E şimdi ilimle cihat yani nifak ehli, bidat ehli her taraftan e, çalışmalarını yaparken işte bizim sitelerimiz olmalı. internet sayfalarımız olmalı. Yani insanlar bugün internete, e, dinlerini internetten öğreniyorlar. Bizim kardeşlerimiz ayrı ayrı sayfalar halinde, benim sayfamdan ibaret değil. Ayrı ayrı sayfalar halinde ilmi kontrol içerisinde bunu devam ettirmeli. Kitaplar olmalı. E, gençler İlim öğrenmek istediğinde maddi manevi ortamı burada bulabilmeli. E bunun için ne imkanlar lazım? Kimisi maddi olarak çalışacak bu imkanlarını Allah yolunda seferber edecek. Kimisi manevi olarak vaktini, gücünü, sıhhatini, sağlığını bu yolda seferber edecek. Cevap böyle olur. Ama ayrı ayrı ortamlar olursun. Kardeşim sen ayrı bir yerde, ayrı bir cemaat olursun da, başında ilim ehli yoksa sen şeytanın müridi olursun yani. Fırka olur yani orası. Cemaat hakkındaki naslar, Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılın, bunlar açıktır. Ha, Şu olsa biraz sabret kardeşim, burada yani e, ilim ortamı oluşsun, insan yetişsin de sen ayrı bir yerde memleketini düşünün, oraya da bir ilmehli gitsin ve orada ilmini yersin. Bu olur ama bu olmadan olmaz. Yani ilmin zahmetine katlanmadan meyvesini toplamak olmaz. Zahmetli bir iş ilim. Kolay değil. Yani zaman zamanı Allah yolunda harcaman gerekecek. Sıhhatinden e, feragat edeceksin. Maddiyatından feragat edeceksin. Bunların hepsi olacak. İnsanlarla ilişkilerin olacak. Olumlu, olumsuz. Bunlar senin pişmene sebebiyet verecek. Sabır hasletlerini elde edeceksin. O sabrı en başında e, yani nihayete erince kadar konuşmamayı, susmayı öğrenerek elde edeceksin. Öyleleri var ki adam burada bir iki şey öğrenir, hemen sağda solda yaymaya, öğretmeye, birilerini öğretmeye kalkar ve bir çalıncını berbat eder. İlk de zaten cahillene yani ve saldırılar oluyor genelde. Yani. Yani bunlar yani ben buldum benden önce yoktu gibi bir şey oluyor. <gülüyor> bunlar bu işteki afetler, tuzaklar, yani şeytanın bu cihadın önüne geçmek için kullandığı malzemeler çoğu zaman da başarılı olduğu diyelim. Çünkü e, işin edebi gözetilmiyor. Edep e, yani o kişinin sabırla bir eğitim içerisinden geçmesi, terbiye içerisinden geçmesi. Buraya genç geliyor oturuyor köşeye kendisinden yaşça büyükler bardak kırıyor burada. Genç buraya oturuyor, kapı çalıyor, kendisinden yaşça büyükler gidiyor kapıyı açıyor. Genç kılığını kıpırdatmıyor. Böyle şey olmaz. İlim talebesi işin başında hizmet eder. Hizmetle eder bir taraftan. Yani ben ilim talebesiyim, ben hiçbir şey karşıma böyle bir şey yok. İlim talebesi böyle öne çıkar. Yani o kendisinde olgunluğunu artırır zamanla. Nefsinde terbiyesi. E, tabii. Böyle e, yani koltuğu büyütülerek yetişen bir ilim talebesi hoca olsa ne olur? Yani bu ilmi bu sefer kullanacak belli yani. Yani ben alimin ben ne derse ne olur. Bu sefer bu başlar. Kardeşlerle ilişkiler. Bunlar önemli şeyler. Yani ben herkesin durumunu gözetiyorum. Bakıyorum yani durumlarına bakıyorum. Ve insanların en az iki sefer kredisi var. Üçüncü sefer aynı tarzdan hatalar yaptım mı ben onu silerim. Silerim manası şu değil. Yani kovarım değil. Gelir gider ama ben hiçbir zaman onu artık tercih etmem. Ondan bir şey beklemem yani. Naslara karşı, kardeşlere karşı tutumları. Yoksa bana karşı değil, bana kötülük bile yapmış olsa, bana sürekli zarar veren biri bile olsa böylelerine göz yumduğumuz var. Önemli olan e, menhece yaklaşımı nasıl? Ben kendimle odaklamıyorum yani ola Bana iyilik yapan niceleri var. Yani çok iyi. Yani hayrıma dokunacak pek çok şey yapmıştım. Ama menhece muhalif ettim o iş biter yani. Burada kişi odaklı bir şey değil. Menheç odaklı. Yani bizi bir araya getiren şey menheçtir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın hadisleridir. Yani onun ortaya koyduğu cemaattir. Biz bunun için buradayız. Benim için değil. Kim benim için geliyorsa defolsun gitsin yani. Kimisi beni sevmediğinden gelmez. Kimisi beni sevdiğinden gelir. İkisi de yanlışlardır. Mesele menheç. Yani Allah bizi kardeş kılmışsa aynı akete birleşmiş, birleştirilmişse bizim olumlu, olumsuz, birbirlerimizden e, yaşadığımız etkileşimler olacak. Allah için ne yapılması gerekirse bu olacak. Şimdi bakın, bu önemli bir şey. Şimdi tahammül, eleştiriye açık olmak, hatayı itiraf etmek, hatayı kabul etmek ve haklı olduğun yerde, suçlu bulunursa nasıl davranman gerektiği? Biz hep diyoruz ki selefin yaşantısı, onların aralarında meydana gelen olaylarda bazen delil değil de ibret vardır. Örneklerini veriyoruz. Mesela Ebu Hüreyre radıyallahu anhu e, vali yaptığı zaman Ömer radıyallahu ey Allah'ın düşmanı diyor bir sebepten ötürü. Allah'ın düşmanı sen şöyle yaptın, şöyle ihanet ettin, böyle ihanet ettin diye bir şeyler söylüyor. Ebu Urey Radiyallahu Anhu'nun nasıl hareket ettiğini, Nas'a göre şöyle şöyle yaptığını açıklıyor. Ben Allah'ın düşmanı falan değil mi? Allah'ın düşmanı değil. Şimdi bu kim? Müminlerin emiri Ömer Radiyallahu Anhu. Karşısında Allah'ın düşmanı dedi kim? Ebu Urey Radiyallahu Bu söze muhatap olan kim yani? Onun yerine koyacaksın. bir müsabah. Ve sen yanlış yapmadın bir yerde bunlarla muhatap oluyorsun. O kim? Müminlerin emiri. Yani Onun pozisyonunu tanıyorsun. Vay efendim sen bana böyle dedin, haksız söyledin, bana zulmettin deyip çek gidiyor mu Ebu Rehrat falan. Ama bir daha valilik görevini tekrar teklif ettiğinde diyor ki Ebu Rehran, ben bu işe gelemem, böyle böyle şeylerden korkarım diyor. Yani tekrar böyle bir suçlamadan korkarım, gelmiyorum diyor. Ebu Bekir Radyalan'la Ömer Radyalan'ın arasında geçen olaylar, birbirlerine söyledikleri sözler var. Allah birleştirmiş. Bunların ayrılıklarına sebep buluyor mu? Başka mesela bu Ebubekir ve Ömer radıyallahu anh hakkında Allah'ın Resulü'nün söylediği sözleri başka hiçbir sahabeye söylememiştir Allah Resulü'nün hakkında. Değil mi? Evet. Ama bir mesele oluyor. Ebu Süfyan Müslüman oluyor. Yani fetihten sonra. O sırada Suhaib ve Selman el-Farisi radiyallahu diyorlar ki yani Ebu Bekir götürüyor onu. Bunlar da diyor ki, yani Müslüman olmuş, Allah'ın kılıçları Allah düşmanlarının boynlarında bir türlü patlamadı. Laf gönderiyorlar, laf çarpıyorlar yani. Yani müşrikken bir öldürülmedi şu gibisinde. Bir laf söylüyorlar. Ebu Bekir radiyallahu bunları azarlıyor. Siz Kureyş'in işte bu seçkine hakkında nasıl bunu söylersiniz adam Müslüman olduğu gibisinden. Allah Resulüne gelip durumu anlatıyor Ebu Bekir Radyalan. Diyor ki git diyor onlardan özür dile diyor. Allah'ın dostlarını üzmüş olabilirsin. Ebu Bekir Radyalan da geliyor özür diliyor bunlardan. Sizleri kırdın mı hakkın helal edin diyerek. Bu Ebu Bekir Radyalan. Şunu diyebilirdi yani. Neyse hepimizde var. Yani ey Allah Resulü sen bana bunları söyledin. Ben işte cennetlik, işte herkes dinlen dönmüşken ben sana destek oldum, sıktık dedim bana. Yani ben mi gidip özür dileyeceğim? Böyle bir şey yok. Yani bu yol nefisleri paspas etme yolu. Hak karşısında eğilme yolu, eleştiriye açık olma yolu. Ebu Bekir de olsan eleştir diye açık olacaksın. Selman da olsan, Bilal da olsan, Köle de olsan, Hür de olsan. Şeytanın Adem Aleyhisselam'a secdetmekten yüz çevirdiği bir durum oluyor. Yani bunları biz nefsimizde korkuyu taşıdığımızda mesela selef nasihatında yani seleften gelen hikayeler, onların yaşam hikayeleri çok ilginç uyarılar var. Bunlardan bizim ibret almamız lazım. Yani diyor ki sokağa çıktığında birisi bana münafık dese diyor. Ve o anda hayır ben münafık değilim gibi kendimi savunmaya geçsem diyor kendimi hatalı görürüm diyor. Yani ilk önce kendi nefsimiz hangi konumda? Bunu bir tanımlayacağız. Ondan sonra bu sokaktaki insan. Peki kardeşlerinle, tevhideli kardeşlerinle durumu nasıl olmalı? Yani biz hiçbir zaman hata etmeyen kimseler değiliz. Artı hata ettiğimizde hatasını kabul etmeyen kimseler hiç olmamalıyız. Kaldı ki Naslar bize e, haklı dahi olsa, bazı yerlerde susunmayı emrediyor değil mi? Haklı dahi olsa tartışmayı terk eden kişiye cennetin ortası vardır diyor Allah Aleyhisselatü Vesselam. Yani haklı olman, tartışmaya devam etmeyi e, sana cihaz vermiyor. Velev ki haklı olsan. Bu naslar bizim için söylenmiş naslar. Bunlar yani Hristiyanlar Yahudiler amel etmeyecek. Biz amel edeceğiz. Hocam şimdi e, internet ortamı var. Kitaplarınız yayılmış. E, sohbetleriniz canlı dinlenebiliyor. Yani böyle bir şeyde Buraya da, burada da olsa, kendi memleketinde de olsa insan artık ihtiyaç kalmamış gibi bir arada olmasak da biz zaten oradaki olan her şeyi veya kitap zaten katılıyoruz. Zaten katılıyoruz. Zaten öğreneceğimizi. Burada da öğreniyoruz gibi. İşte biz başından beri hep onu söylüyoruz. Yani olay olayı bir cihat olarak görüyor mu kardeşlerimiz? Görmüyor mu? Yani biz nasıl bir olayın içerisindeyiz? Şimdi tamam onlar istifade etsin diye biz zaten internete koyacağız, şuraya buraya koyacağız. Peki senin bu işteki payın nedir? Yani kardeşlerin bunu düşünmesi lazım. Ben bu işin ne kadar içerisindeyim? Öğrendim, öğrendikten sonra ne yaptım? Ne kadar katıldım bu davete? Bu cihada, bu cihadin içerisine? Yani bin Malik Radiyalan, Müslüman olmamış mıydı? Allah Resulü'nün öğreneceğini öğrenip işte namazını kılmıyor muydu? Orucunu tutmuyor muydu? Yapılması gerekenleri yapıyordu. Ama bir Tebük harbinde geri kaldı. Olan oldu. Yani bu İslam'ın içerisine girdin mi o çarkın içerisine gireceksin. Ya dişli olacaksın ya dişlinin altında ezileceksin. de böyle bir zamandayız yani. Yani sabirlerin o e, cana can kurakur harbettikleri şeyden daha büyük ecir vaat ediyor. Bunun manası daha büyük sıkıntılardır yani. Şu an o haldeyiz ki o bize kolay geliyor yani. Allah yolunda ölmek daha kolay. Ama öyle miyorsun? Yani bir kurşun ye veya bir e, kılıç kellende par, parlasın. Bu daha kolay geliyor şu an. Neredeyse yani. Çektiklerin karşısında. Ama senin bir ilmi olarak 70 kefırkaya karşı duran e, bir yapın olacak. İkincisi ameli olarak da bunu sergileyip, yaşantına uygulayıp çevrenle, etrafında e, düzgün bir ilişki içerisinde yani Düzgün derken kastım kitaba ve sünnete uygun e, hareket ederek bunu e, koruman gerekiyor. Ve ömür boyu buna devam etmen gerekiyor. İlim üzere devam etmen gerekiyor. Ve her çen günde ilmin artıyor. Yani bir şeyler öğreniyorsun. Yani sen bugün tamam ben İslam oldum dediğin anda sahih bir İslam'la karşı karşıya değilsin. Öğrendikçe yanlışlar düzelttiğin, Zaman geçtikçe... Yeni bir şeyler eklediğin, sürekli artışa geçtiğin bir süreçtesin. Yani bir Allah Resulü zamanında adam geliyordu. Müslüman olayım, cihat medeyim diyor. Allah Resulü diyor ki önce Müslüman ol, sonra savaş. Bu adam Müslüman olduğunda yetmiş hiçbir birisi yok. Sadece sahih bir din var. Sen bugün birisi sana gelse dese ki, Müslüman olayım, cihat medeyim. Bunun manası nedir? Yani ben bu akideyi mi öğreneyim önce? Onunla amel edeyim. Yoksa hemen bidat eline reddiyeye mi başlayayım? Bugün karşılığı bu bunun. Şimdi adam böyle başlıyor. Adam kendisi öğrenmiyor. Kendisi hayata geçirmemiş. Bu konuda bir tecrübe kazanmamış, cihada başlıyor aklınca. Yani bidat eline red, en başta annesi, babası, etrafı, neyse cihada başlıyor. Hayır, önce Müslüman ol. Müslüman olabilmek bugün, sahip bir e, dini elde edebilmek hiç kolay değil. Yani sahip bir şekilde Müslüman olamıyoruz yani açık ifadesi. Allah Resulü'nün öğrettiği şekilde e, Allah'a imanı öğrenebilmemiz için ciddi bir araştırma lazım, ciddi bir süreç lazım. Ameller, namazlarımız, oruçlarımız bak biz mesela belli bir süre öncesinde oruçlarımız nasıl, şimdi nasıl? Öğrendik bir şeyleri, amel ediyoruz, hayata geçiyor. Ve bunda da bir sürü sıkıntılarla geçiyor yani kolay değil. Birbirine destek olmak lazım. O kardeşlerin de bunu düşünmesi lazım. Yani cemaat. Yani biz tamam internette yayınlıyoruz kitapları, şeyleri, sohbetleri de. Bu sohbetlerde ne söyleniyor? Cemaat olacaksın. Allah'ın ipine sıkı sarılacaksın. Şeytan tek kişiyle beraber de kişiden daha uzaktır. Şöyle bir şey diyenlere soracağım Biz de burada cemaatiz. Diyenlere mesela. Başında ili mehli varsa mübarek olsun. Başında ilim ehli yoksa fırkasın. İstediğin kadar cemaatimde. Ha, ama biz ilim ehliyle tabiyiz. Yani bizim ilim elimiz Ankara'da. Yok öyle yani. şey yani. Öyle, şöyle diyor. Öyle. O ilim ehli mesela. Ha, biz burada cuma namazı kılıyoruz. Biz burada ders dinliyoruz. Hocanın dersi, hocayı takip ediyoruz. Yani diyorum ya. Biz var burada ki cihat yapıyoruz. Ve ona benzer durumda olanların durumu gibidir bu. Yani sen buradaki cihada katılmıyorsun. Zaman cihat zamanı, ilim cihat zamanı. Sen buna katılmıyorsun. E ben maddi katkı veriyorum. Münafıklar da veriyordu o katkıyı. Münafıklar da maddi olarak Müslümanlardan daha fazla katkı veriyor, biliyor musun? Hatta bak ayet inmiştir o konuda. İman edenlerden birisi göze gelmeyecek bir şey getiriyor. Münafıklar daha fazla şeyler veriyorlardı altınını, gümüşünü. Ve o iman edenle dalga geçtir ayetinde de. Münafıklar da Allah yolunda para veriyorlar, maddi katkı veriyorlardı. Ama cihat ortamlarında sudan mazeretlerle geri kaldır. Allah Resulü bak münafıklara tavır uygulamadı. Şimdi bazıları diyebilir işte şuna uygulanıyor, tavır buna uygulanmıyor. Falan filan. Kardeşim, münafıklar geliyor, yalan da olsa Allah Resulü biliyor yalan olduğunu, mazeret söylüyor, kabul ediyor. Ona da ona vere muamele yani. Tamam, tavır uygulama yok. Ama ona göre muamele yani. Belki K'ab Malik ve 3 kişi 2 kişi daha ne yaptılar? Bizim bir mazeretimiz yok. Eri yeri doğruya doğru sanmayacak. Öyle mi? Tamam bunlarla konuşmayın. Bak mümin olana tavır uygulanıyor münafaa tavır uygulanmıyor. Şimdi şeytan şey bulacak ya Şuna münafaa şey yolluyor da mümine tavır uygulanıyor. Bana uygulanıyor da filana niye uygulanmıyor? Uygulanmayan adam korksun bileks? Yanlış yaptığında tavır uygulanmayan adam bir korksun yani. Zaten tavır asıl olarak e, hayırlı umuluna yapılıyor. Münafıkla yani ne hayırlı umulacak? Münafık, <gülüyor> münafık e, çirkin amelini ortaya koyduğu zaman onu da devam ettiği sürece ona da uygulanır. Ama bu teybi ettiğini ısrar ediyor yani. Mazeret sunuyor. O zaman ona göre. Ama çirkin işine devam ediyorsa ona gözü bulmaz. O farklı bir konu. Mesela bugün İslam devleti, İslam kılıcı olmaması sebebiyle münafıklar rahatça hoyratça sapıklıklarını ortaya koyuyorlar. Bunlara tavır uygulanır. Çünkü onlar sapıklığında devam ediyor. Özür falan dilemiyorlar. Yani bir ses kaydınızda hiçbir bidat yoktur ki ilim ehlinin sebebiyle çıkmış olmasın diyoruz mesela. Böyle bir kayıt var, ne sıkılamıyorsam şimdi. Ee, bazı cahil insanların da bazı şeyleri tebret ederken bazı ilim ehlinin sözlerini kullanarak bu tür bidatlara kaymaları oluyor. O aslında o ilim ehlinin yaptığı bidat mıdır yoksa hata ettiğini... Şimdi şey ilim ehli yapıyor? kendisini kurtarır. Yani iştahat etmesi sebebiyle yani işte adımdaki samimi olması veya doğru hareket etmesi söz konusuysa o kurtarabilir. Ama onu alet edenler gider yani. Şeyin söylediği gibi İbn-i söylediği gibi alime bir kere onu takip edenlere bin kere yazıklar olsun. Yani alim bir mesele söyler diyor. Sonra ona delil ulaşır. Görüşünden döner. Ama onu takip edenler es görüşünde ısrar ederler diyor. Helak olurlar diyor. Yani, ilim ehli de işte iştahat eder işte adında samimi hareket eder ve doğru delillerle e, hareket eder de hata ederse o kendini kurtarabilir Allah katında. Yani ilim ehlinin eliyle kastınız ili, o, hata kullanmıştır ama onu kullananların evet. yaptığın dönmese bile yani. dönmese bile işte dolayı mazur olabilir. Mesela Osman bin Afan radiallahün ikinci ezan meselesi var bir işte adı diyor. Cuma'nın olsun keşke. İşte öbürü. Hata aldı mı? Hata Yani nasıl gösteriyor buradaki hatayı? Bu hata ortaya çıkmasına rağmen kişi devam ederse sıkıntılı. Yani Osman radıyallahu nasıl önüne getiremez? Ya yani Ömer bin Hattab radıyallahu tek mecliste üç taraf şeyini, fetvasını nasıl önüne geçiremez? Ömer radıyallahu bir şeyi var mı burada? Yani bidatçı falan diyebilir misin? Yes. O şartlara böyle bir iştah da bulunmuş. Doğrudur, yanlıştır. Ama onu kullanır. ismini kullanır. Ebu Hanife'nin ismini kullanıyor. Ebu Hanife'nin işte bu meselede böyle iştah etmiş olmasını kullanıyor. Yani İmam Ahmet'in